E, bu toplumda kibirin sert ve toplum üzerindeki etkisini yani aliminden tabanda yani bir halka kadar kibirin e, toplum üzerindeki etkilerinden bahsedebilir misiniz? Olumsuz etkilerini Şimdi eğer e, kibirden söz etmek gerekiyorsa önce bir kibrin tarifi. Hı. Sahip olduğu bazı değerlerle sahip olduğu bazı farklılıklarla Hı. ne olursa olsun. Hı. Bir başkası üzerinde üstünlük taslama. Gelen hakkı buna sebep reddetme. Hı. Hı ve hadis şerifteki bir kibir evet. batalul hakk hakkı iptal evet. etme anlamında kullanılan her şey kibir Hı. İbn-i Mesut'ten gelen bir hadis-i şerifte menkane fi kalbihim kala hafbeti hardalin minel kibri layet kurulca her kimin kalbinde hardal tanesi kadar kibir varsa evet. o cennete giremez ee, kibir ise öncelikli olarak Allah'u Azze ve Celle'nin meleklere secde etmesini emrettiği şey, Adem'e secde etmeyi emretti meleklerden iblisin konumundu. Eba Vestakbara min minel kafirin O kibirlenerek secde etmekten imtina etti ve kafirlerden oldu. Burada kibirlenme sebebini secde etmekten imtina Secde etmekten intina ona kafir hükmünü koydu. Ama secde etmekten <gülüyor> intinaya sebep kibir zikredilmiyor. Sadece başka bir ayeti i de Mâ mana aka entes cüde li mâ halaktu bi yedeyye yarattığıma secde etmeni emretmiş olmama rağmen Buna mani neydi? O da diyor ki, beni ateşten, onu topraktan yarattım diyor. Ateşten yaratılmayı, topraktan yaratılmaya daha üstün Bununla ona saygı duyulmaması, secde edilmemesi gerektiğini okuyor. Halbuki doğru, aslen iblis belki yaratılış ile Adem'den daha eftel faziletli olabilir. Ama az önceki okuduğum ayette de, iki elimle yarattığı mademe manine. secde etmene manine. emretmiş olmama rağmen secde etmene ne? şimdi burada Allah yarattığı mademe demiyor. İki elimle yarattı. Her şeyin yaratıcısı Allah olmasına rağmen birçok şeyi ol demiş ve onlar yaratılmışlardır. Ama Adem'i <gülüyor> iki eliyle, elleriyle yarattığını söylüyor kasteder bunda bir üstünlük var. Önce bunu vurguluyor. Bu da önemlidir sana emretmiş olmama rağmen. Burada Allah'ın emrine itaat mevzubayız. Kime secde ettiğin önemli değil. Bazen biz Kur'an'da sünnette gelen sabit olan ibadetlerin keyfiyetini Allah böyle emretti diyerek vurgularız. Onu terk etmekle onun üzerinden giyilecek hükmü, irtikap edilen günahı biz düşünmeyiz. Böyle olduğu zaman mesela ben diyorum namazda şunu yapmasam ne olur? Her kim Allah Resulü'nün namazı gibi namaz kılmak isterse böylece kalmaz. Resul yaptığı için bunu yapıyor. Düşün elleri böyle koysaydı namazda biz böyle koyduk. Bizim için bunun nasıl olduğu önemli değil. Bunun Allah ve Resulü tarafından ...emredilmiş olan bir şey olması önemlidir. Şimdi bu ibadetlerden herhangi birine ne olursa olsun, bir secde. İblis bir kere emredilmişti ve bir kere isyan etti. O da bir secde, Müslüm'deki Kardeşi Şerif'te diyor ki, ezan okunduğunda şeytan hayıflanarak der ki, ''Yazıklar olsun bana.'' ''Bana bir namazlan secde.'' İnsanoğlu namazla emrolundu, secde etti, itaat etti ve cennet onun oldu. Ben emr emrolundum. isyan ettim ve ateşte benim oldu diyor. Bu bora vafasakan emri Rabbi Allah'ın emrine karşı durdu. Diklendi diyor. Burada katiyetle iblisin Allah'ı inkar etme gibi bir fiili yok. Aksine Allah'ın yaratıcı olduğunu kabul eden onun emrettiğini bir halde bizi buna mani. Hadis-i şeriflere baktığınızda kibre sebep olabilecek her şey ne olursa olsun eğer akibeti kibirse, tekebbür etmeyse öbürlenme ise tamam mı? Bu mutlak yasaklanan şeydir. Sadece sebep olduğu isyana göre onun cülmü vardır. Hı. Eğer o kibir secdeden alıkoyduysa ona göre bir günah. O kibir birisine mütevazi davranmaktan alıkoyduysa ona göre günahı vardır. İnsanlar üzerinde hava atmayı gündeme getiriyorsa derslere dikkat ederseniz şöyle bir söz kullanılır. Allah'ın size bize ihsan etti. bazı şeyleri başkaları üzerinde farklılık, üstünlük olarak kullanmayın. Bunun bir nimet olduğunu düşünün. Allah'a şükretmeniz gerekir. Ha, onlara bakışınız Bir zaman biz de onlar gibiydik diye değil. E diye e, bilmelisiniz. Şimdi eğer kısa bir cevapla geçiştirmek gerekirse, o kibrin günahın, günahla e, kibirlen ırtica edilen günah ne olursa olsun. Hatta yürürken bile böbürlenerek kabararak yürümemeyi. <gülüyor> mütevazi bir şekilde omuzlar düşük, öne doğru. Yani havalanarak değil böyle. Konuşurken, konuştuğun insanın yüzüne bakmayı. Çünkü konuşurken insan nasıl kibirlenir? O buradayken ben böyle yapıyorum. Veyahut böyle der. Bu nedir gibi havada. Kibirlenmeyi, ima eden ne olursa olsun bu kibirdir, sebep olduğu günaha göre de On nispetle bir cürmüyor. Bu kibirlenmenin yayıldığını düşünüyorum. Hele kibrin ilim ehlinde gündeme geldiğini düşünüyorum. Bazen denilir. kibirinden dübürü görünüyor. Bu ne anlam taşır? Kibirlenmenin bile sahip olunması gerektiği bir altyapı var. Neyin var da kibirleniyorsun? Ama ilim ehlinin kibirlenecek bir ilmi var. Allah göstermesin, bunu kibre kullanırsa bu çok değildir. yani Şeytanın en çok oynayacağı şey, kimseler, oynayacak kimselerden olabilir. Bunu mesela biz ilim elinin, ilim talebesinin, Müslüman birisinin bulunduğu ortamında, ferdi aile, etrafındaki komşuları ve bir toplumu düşünün, sinsi olarak insanda işleme geçen birçok şekli olabilir. Bazen öyle olur ki kibir, Batılsa ki batıl, batılı insanlara güzel gösterme, hak ile karıştırarak sunmakla mümkündür. Bazen hak olarak bilinen bir şeyin içinde insanı daha tehlikeli kibre götüren bir şey olabilir. Derslerde dikkat iyi dinlediyseniz şöyle bir misal veririm. Birisi isim vermeyeyim, ee, imam mahfilinden çıkıyor, kürsüye doğru vazetmeye giderken halk ayağa kalkıyor ona yol açıyor. Kürsüye çıkınca da diyor ki bu kıtmır ayağa kalkılmaya layık değil. Burada görünüşte bir tevazu var. Ama korkunç bir kibir var, diyakarlık vardır. O insanlara eğer bu yaptıkları fiillerinden dolayı biri kazda bulunmak istiyorsan cemaat, Allah Resulü bile kendisi için ayağa kalkılmayı yasaklamıştır. Demek gerekir. Heh, bu doğru olandı. Halkın ayağa kalkması belki o insanlar için ilk halde bir önem taşımaz. Mesela Allah Resulü kendisine ayağa kalkılmayı yasaklıyor ama kendisi Fatıma'ya, Ebu Bekir'e, Osman'a ayağa kalkıyor. Bu ne anlam taşı? Allah Resulü gibi birisinin kızına, damatlarından birisine, evine gelen misafirine ayağa kalkmanın bir tehlikesi yok sonuç olarak. <gülüyor> kötülüğe götürmez. Ama Resul'e ayağa kalkılırsa bu olmaz. <gülüyor> Belki başlangıçta kötü kötü değil. Çünkü asıl <gülüyor> olarak kötü olsa ayağa kalkmak asıl olarak kötü olduğu için yasaklandı dersek Resul'ün de bu sefer damadına kızına ayağa kalkmaması gerekir değil mi? <gülüyor> Aslen bu kötü değil ama kötü işler yapma sebep olabilir. Bir ilim ehli için ayağa kalktığında o bu meselede toplumu kontrol edemediyse, Resul etmiş hatta sahabe diyor ki, Allah Resulü yanımıza geldiğinde, ayağa kalkmak için can atardık, ama bizi yasakladığını bildiği için hiçbir kimse yerinden kapırdamaz, sadece ona yer açardık diyor Ahmet İbn-i Hanbel'in i Şerif'te. Anlatabildim mi? Onun için, bence günahı sordun sonra kibre ama, e, kibir belki bu toplumda veba gibi bulaşıcı bir hastalık istisnasız herkese bulaşmış Herkes sahip olduğu bir şeyle bulaşıcıdır derken bulaşmıştır. Yayılıyor durmadan önüne kimse geç, geçmiyor ve karantinaya dağılınmıyor. Bazen farkındaysanız ufak tefek görünen sözler için bile benim bazı arkadaşlara hafifçe şöyle bir bakıp diklendim ya maşallah sen diyorum ya ben ne yaptım ben ettim sözünü ben hemen hemen hiç de kullanmak istemem ve kullanmıyorum. Onun için Allah azze ve celled devamlı en uç noktada örnek verdiği resulü için bile resul için örnekler verir. O size sizden daha çok merhametli, şefkatli. Bu onun niteliklerinden de. Ama Ali İmran suresinde diyor ki: "Fabi ma rahmetin min Senin onlara yumuşaklığım Allah'ın sana olan bir lütfu sen becermedin bunu. Çünkü benim becerimle elde ettim derse Allah göstermesin boş olmaz. Bazen insanlar yaptıkları işlerle ben yaptım ettim havasına giriyorlar. Bunda da farklı bir kibir olabilir. <gülüyor> Rabbim ihsan etti veyahut La havle ve la kuvvete illa billahil aleyh lazım. Yani ne ben gücüm ne de becerimle elde ettim. Bu Rabbimin sadece bana bir ihsanıdır diyebilmelisin. Bazı sözler ağza göre de değer taşır. Ağza göre de bir yükümlülük getirir. Yani bir suç karşılığını getirir. Ve aza göre de o değerli bir kelime olur. Yerine göre. Onun için Allah Resulü hiçbir şekilde kibre geçit vermemiş. Allah da Resulünü uyarmış ki Resulü bunu yapacak birisi değil. Ben kendi becerimle bunu elde ettim. Hatta en uç noktada siz hiçbir zaman şu yaptıklarınızla Allah'ın size verdiklerinin bedelini ödemiş sayılmazsınız. Yaptıklarınızın hak ettiği karşılık değil bu. Yaptıklarınıza verilen Allah'ın size bir lütfudur. Siz de müdür Evet ben. Onun için bizim üzerimizdeki lütfu ihsanı bizim bir başkaları üzerinde üstünlük şeklinde kullanmamız büyük bir cürüm olur. Bence insanlığın ilk belası ve musibeti hele bu kibirle deme gelmişti Gülcüs'ün Adem'e secde etmeyişi. Mesela bakın Adem'in allah Azze ve Celle'ye ilk isyanı yasakladığı şey hakkında hiçbir suç belirtilmemişti. bunu yaparsanız böyle olursunuz demiyor sadece bu ağaca yaklaşmayın diyor. Doğru mu? Evet. Yaklaşırsanız şöyle şöyle olur demiyor. Sadece şeytan gelip ifsad ederken bildiniz mi Rabbiniz bu ağaça yaklaşmayı neden size yasakladı? Çünkü o ağaçtan yerseniz ya iki melek olacaksınız veyahut ebedi cennetlik olacaksınız diyor. Bu da gösteriyor ki şeytan insanı ifsad ederken hep batıl tasvir ederek gelmez. Hak, hak suretinde göstererek hele bir de buna hak olan bazı şeyleri katarak gündeme getirirsen, bu daha da tehlikeli bir boyutlu uyuşturur. Onun için bizim kibri iyi bilmemiz, kibre sebep olan sorunları bilmemiz. Hele bu toplumda yaygın hale gelmişken düşünün eğittiğiniz bir çocuğu sizin ailedeki konumunu o çocuğa verdiğiniz o çocuğun devamlı başkalarından üstün olduğunu ona telkin etmemiz, o çocuğun bir hava atmasına sebep oluyor. Buna babasının parası sebep olmuş olabilir. Babasının mevkii de sebep olmuş olabilir. Çocuğun zekası da sen onlardan daha zekisin sözü o çocuğun başkalarından kendisini üstün görmesine sebep olur. Halbuki üstünlük kazanılan sadece Rabb'e sunulan bir şeydir. O da ibadetlerle üstünlük kazanman değil. Allah'ın nezdinde senin faziletli birisi olmanı tescil eder. Yani üstünlü insanlar nazarında kabul ettirmek onlar da onların nazarında tescil ettirilmesi gereken bir hareket olarak görmemeliyiz gerekir. Eee Kitabü'l-Edep dediğimiz edep ahlakı işleyen kitaplara baktığınızda hemen hemen istisnasız hepsi kibirden sakınmanın faydalarını, kibrin zararlarını nitelendirir. Hatta elbiseyle uzun böyle paçadan aşağı inerek gezmenin. Mesela ben uzun paçalı bir pantolonda pek kibri görmüyorum. Ama şu Suudluların giydiği uzun, uzun kamis var ya acayip bunda acayip bir kibir, hava, kibir havası vardır. Heh, bizde de elbisede kibir başka bir şeklinde olabilir. Ama bunda kibir vardır. Var. Eğer böyle bir şey olmasaydı Allah Resulü elbise kulunun Burnu yeri yerde sürtülsün demedi. Demek ki elbiseye kul olmak diye bir şey var. Bunlar kibre sebep olabilecek şeylerdendir. Onun için herhalde bu mevzuda sakınmamız gereken, ibadetteki gündeme gelen kibir, Hı. muameledeki insanlar arasındaki ilişkilerde gündeme gelebilecek kibir, eğitirken çocuğa telkin ettiğin kibir, düşün eğitirken çocuğa telkin ettiğin kibir, onda gelişecek olan her şeyin mayası olabilir. Allah'a kullukta kibirlenme gibi bir şey ortamına kadar da gidebilir. Anlatabildim evet. mi? Onun için ee, diyor ee, bizim kulluğumuzdan kibirlenerek imtina edenler yarın ah, e, cehenneme küçültülmüş olarak gireceklerdir. Diye. Demek ki ibadetten imtina önce kibirle illetlenmiş. Ondan sonra ibadetten imtina rızk endişesiyle gündeme gelebilir. Ama kibirlenme rızk endişesinden daha önce gündeme gelmiştir iblisler. Necim suresini okuduğunda herkes secdeye kapandığında oradan birisini çakıl taşına alıp alnına sürmesi bu bana eder. İşte o secdede eder. ekseriyetle yani tilavet secdelerinde gündeme gelen e, bazı insanlar ondan imtina ederler. Hı. Bu basit bir secde değil. Allah'ın emirlerine inkiyat duyma. Nehirlerinden sakınma gücü hissedebilmedir. Allah'a karşı kendisini devamlı küçük hissetme. Aciz. Fakir hissetme. Ona muhtaç hissetme. Bu şimdi öyle bir gündeme oturur ki İnsan devamlı Allah'a karşı kendisine muhtaç hissedersen insanlardan bazılarının da kendisinde ihtiyacı olabileceğini düşünür. Bunu anlatabildim mi? Hastalandığında hastalığın kendisinde de olabileceğini düşünmeli. Bir hasta gördüğünde. Onun için tevazuya giden, kibirden alıkoyan her şey meşru bir malzemedir ve bunu kullanmak gerekiyor. Aksiyse Mescid de kibir. Bugün Allah Aleyhisselatü ve Vesselam'ın mescidi anlatılan malumatlar topraktan üzeri ise hurma lifleriyle kapatılmış bir yer. Bugün mescidlerin süslenmesinden tutun da içlerinin nakışlanması, bu da insandaki bazı şeylerin değişmesinden dolayı değil mi? Yani kibir duygusunun Şimdi, artır, şimdi öyle şeyler var. vardır ki Allah Resulü ashabına gelecekteki vuku bulan şeyleri anlatır. Açlıklarında der ki, öyle günler gelecek ki diyor, yemek çeşitleriyle geçineceksiniz. Halbuki o zaman da bir tek yiyecek de bulamıyor. Çok yiyeceğin olması büyük bir nimet olarak düşünülmeli. Büyük bir nimet olarak düşünülmeli. Nimet insanda ziyadeleştikçe şükrün acizliğiyle gündeme gelebilir nimetlere kark olduğu zaman bunların bir lütuf olduğunu düşünmez, şükür de aklına gelmez. Bizim ortamımızda en çok şükreden kimdir? Fakirler neden? Devamlı ihtiyaç duygusu gündeme geliyor. Her gün karnını dost dolu mesela risk meselesindeki zikrettiğim sebeplerden birisi, bence devlet memurluğu bazen çok kötü. İş garantisi var, ihtiyaç duymak. Sabah evden çıkarken Allah'ım bana hayırlı rızıklar verir. Eşi de hayırlı işler Rabbim hayırlı rızıklar versin diye dua etmezler. Değil mi? Semenliğe de bulunur. Ama ticaretten uğraşan birisine bak denilir bu. Heh. Ticaret devamı bu duaya seni Hasta olmayan birisinin ellerini kaldırıp Allah'tan şifa istemesi mümkün değildir. Bazen acizlik gördüğümüz, noktanlık gördüğümüz birçok şey bize bazı şeyleri unut. Da vesile. vesiledir. <gülüyor> Unutmam. Tabii. Şükür unutulabilir mi? Zengin birisinin her gün sofrasından... ...hiç kimse olmadan yanında... ...benim imkanlarım boldur. Bir sürü yemek hazırlarım. Size ikram ederim ama... ...bismillah derim duyururum. Bir zaman Şeyh Bediüddü'nü biz Londra'ya götürmüştük. O zaman da bu Beşer diye birisi... Çünkü Saddam şıyalara karşı diye yapanların hepsini destekliyordu. Bu Beşşar da şıyalara karşı kitap yazan birisiydi, bununla biz İngiltere'de bir otelde, Londra'da bir otelde buluştuk. Bu şimdi e, kelli felli birisi, ortamın adamı. Hemen dedi ki, ya yer oturalım sünnetmiş dedi. Yok dedim, yer oturmak illa sünnet değil dedim. Getirdim sandalye, Şeh Bediüzzin altına koydum, Şeh buraya otur dedim. Şimdi o bunu neden yapıyor? Bizim yanımızda o havaya girmesi gerektiği için. Niye? Diye. Sünnet olsa o düşüneceği birçok sünnet var o ana kadar. Ben bismillah diyorum herkes duysun diye. Elhamdülillah diyorum herkes duysun, duysun diye. Şey. Ama gariban birisi bu besmeleyi çekerken farklı çeker. Elhamdülillah derken de çok farklı çeker. Bence bazen imkan sahibi olmakla bazı şeyleri de kaybettiğimizi düşünmeliyiz. İmkan sahibi oldukça o zaman daha farklı onun hamdini yapmalıyız. Yani Allah'ın ihsan ettiği nimetlere şükrü unutunca kibirlenme başlar. Sanki sen kendin gücünle kazandığını düşünürsün. Bunun bir lütuf olduğunu bilmezsin. Öyle insanlar vardı ki, Müslümanların dışında bir suyu, suyun bile nimet olduğunu unutmuştur o. Ama defaatle Kur'an'da hatırlatılır. Bir gün kalkıp bakmışsınız ki diyor, yerin dibine geçirilmiş bunu, kimse de çıkarıp verecek diyor. Bence bu kibir dediğimiz şey insanlığın büyük bir belasıdır. Hele bu Allah'a karşı çok kötü bir şey. Bu geçiştirilecek bir şey değil. Ama sen <gülüyor> günahın fert ve toplum üzerindeki etkisi, tesir, etkisi dedin ve hemen kibire geçtin bunu ben... Hocam yani kibir de bir cürüm değil midir? Günah değil mi? Belki birçok günahın işlenmesinde amildir kibir. Sebeptir. Sebeptir. Yaptırım, işbücü ol. Yani bir fertte ve toplumda birçok etkilere sahip. Tabi. Mesela... Hakkı kabul etmede mesela en büyük mani kibirdir. Şimdi ben senelerce sizi eğiteyim. Siz benim bir hatamı bulun. Bu kadar insanın içinde Ebu Said, hata ediyorsun deseler, bunu kabul... Kolay mı, zor mu? Zor. Ha, bunun zorluğunu önceden bilirsen, hazırlanırsan tedbir alırsın buna. Ben hakkı kabul ederim geri kava atarak değil. şeylere önce boyun eğdirmelisin. kendini şartlandırmalısın. Hazır olmalısın. Tabii. Bir yerde hazır dolmalısın. Ama hazır olma tetikte bekleme, pusuda bekleme değildir. Kesinlikle Hakkı kesinlikle. kabul etmeden sana kolaylık verecek işleri yapman gerekir. Mesela bugün mi dedim biz hiçbir zaman haktayız, doğru yol, yol üzereyiz demiyoruz. Neden? Bu bir iddiadır. Doğru yolda olduğunu ispat et yaptığın şeylerle. Konuştuğun şeyi, yaptığın şeyin delilini ispat edersen ben doğru yolda olduğunu ispat edersin, iddia etmesin İddia devamlı boşa çıkabilir. Ondan sonra kemikleşir, bir doğru doğru Ben doğru düşündüm, ben iyi görürüm, tipinde gider. Peki ispat edin. Edemezsin de zaten, ispat eklenin bir anlamı kalmaz senin Bu nedir mesela? Müslümanlara hatalarıyla beraber yaklaştığın zaman kendi geleceğini hazırlıyorsun. Hocam, peki ıslahı için nasıl bir çalışma? Bence ferdi ıslah'tan başlama en güzelidir. Yani bir yani ilk önce... Fer, ferdi ıslah en güzelidir. Toplumda muslik görünen, ıslah ediciler görünen önce kendisi. Evet. Ben sana kardeşliği anlatmadığını da ben yaşamam. Yaşamam Değil mi? Demiştik onun içini ben doldurmalıyım kardeşlikle. Müslüman Müslümanı kardeşini bağışlamalı derken önce ben bağışlamalıyım. Yani, yani Allah ve Ben sabretmeliyim. Ben tahammül etmeliyim. Devamlı ben sana eziyet ediyorsam sabreten ben miyim sen miyim? <gülüyor> eziyet edilendir sabreder. O zaman ona sabırlı denilir yok şu mahiyet, yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem işte ben elbisenin en güzelini giyer, topunun en güzelini sürünürüz dediğinde bu da mı kibirdendir diye sorduğunda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hayır diyor. Ebu Bekir diyor ile gelme meselesinde ee <gülüyor> Allah Resulü ben de böyle yapayım sen onlardan değilsin. Değil. İşte. Şimdi dediğim gibi bazı şeyler bazı insanlarda net <gülüyor> <gülüyor> Bazı sözler kibir estirir tavır kibir estirir. Peki hocam mesela siz konuşurken ben desem ki Ebu Said ammada kibirli konuşur. Yani buna sebepsiz misinizdir ben miyim? Şimdi evet. eğer ben onu gösteren bir şeyi sergilemişsem benimdir. Onunla mesela bazen şöyle diyorlar. Ebu Said sende biraz kibir var. Ya bunu bir açar mısın? Kendinden emin konuşuyorsun. Şimdi insanın kendisinden emin konuşması, kibir değil. Onlar eminlikle kibiri karıştırıyorlar. Eminlik bizde neyden kaynaklanıyor? Biz yaptığımız her şey yüzde yüz, nastara dayandırma gayreti içerisindeyiz. Ama bizim gayretimizin neticesi yüzde seksen olabilir. Yüzde yirmi bir hata payı vardır. Bizdeki eminlik bundan. Neden? Bizim burada emirliğimiz kitap her şeyimizi kitap cünete dayandırmaktan kaynaklanıyor. Hocamız dedi falan dedi falan dedi diye değil. Ha, Hocaların da bazı şeylerde mesela Şeyh Albani'nin fıkhi bir meseledeki görüşüne bizim güvenimiz ile hadis hakkındaki hükmündeki güvenimiz aynı değildi. Bunu anladınız mı? Hadis hakkındaki güvenimiz dolu dolu neden? Şeyh Albani bir hadisin hükmünde yüzde beş hata yapabilirim. Sahip Ama ben yapsam, yüzde altmış hata yapabilirim onda. <gülüyor> Fıkıh meselede sahip bir nasla ters yönünü gördüğümde, ben ona sebep Şeyh Albani'nin <gülüyor> gelişini alma. Ama hadisteki güven daha <gülüyor> Ha Bazen, insanlar nezdinde aceleci olmama, Mesela benim arkadaşlardan birisine bir kitap hakkında söylediğim bir söz var. Bazı sözleri, yazıları ortaya dökmeden ben önce bilen birisiyle istişareye başlar. O kitaptaki hataları birisi saymaya başlarsa 5-10-20 herkes o kitabı alır kenara atar. Her söylediğinde yanlış, sıklaşmaya başlarsa... Ya yine mi yanlış söyleyecek boşver başkasına sorayım der Onda güven olmaz Onun için bilmiyorum Bu mesele hakkında yeterli malumatım yok Bakmam gerekiyor demen En evla olanıdır evet. ha, Bakayım ondan sonra Konuşayım demen gerekir Ondan bazen o gibi Dönmek zorlaşır Anlatabildim mi? Sorun bu Bizim, hele bizim yani kitap sünnetle amel eden tehidi çizgi üzerinde bulunan, olduğunu söyleyen arkadaşların her meselede istisnasız örnek olmak gerekiyor. Baştaki insan. Bizim. Ha, ilimde tevazuyu önce bizim göstermemiz gerekiyor. İlmin gerektirdiği gayreti bizim göstermemiz gerekiyor. Öyle mi? Müsamaha değil. ise bizim. Kardeşlik ise bizim. Kardeşlik sana vacip de bana müstahap değil. Peki kardeşlik kuramamamıza sebep değil mi kibir? Tabii. Yani bunu yapan Şimdi insanlar kibir derken şöyle demek evet. gerekir. Şeytanın kullanacağı malzemelerin bizde çokluğuna sebep şeytan rafa koymuş gibi bizdeki malzemenin o, birisini hı. alır, onu bizim aleyhimize kullandırır. Mesela senin birisiyle arandaki olan bir sorunda hakikaten yüzde yüz haklısındır. Ama o sorun tevhide zarar veren bir sorun değildir. Şeytan bunu kullanarak senin tevhid ehli kardeşini itmene sebep olabilir. Onun hakkında hakaret var, çok çirkin sözler söyleyebilirsin. O hata yapmıştır. Yüzde yüz haksız. Sen haklısın. Ama sen bu haklılığı şeytanın gayretiyle batıla kullan Bunu yapmamak gerekiyor. geleni kabullenmemek mi oluyor? Şimdi tabii. Veya hayata geçirememek. Şimdi mi? şunu şöyle diyelim. Tabii aslında hoş oldu geride açman. Diyelim ki tevhide zarar veren bir sorun yok. Ama farklı bir sorun var. Arada müşkülat yaşadık. Her şeye rağmen ben onunla kardeşliği korumuyorsam koruyamamama korumamam var. Korumama. Şimdi korumamayı hemen akla getirmek istemiyorum çünkü kasıt olur. Buna kinine hakim olamam olabilir. Kızgınlığının tadı tevhidin hatırını tercihle arada kalıyor. Kızgınlığın tadı mı, içini boşaltmamı tevhidin hatırı mı? Hangisi tatlı? Bizim toplumumuzda ekseriyetle kızgınlığını giderme. Onun tadı daha tatlı. Değil mi? Öyle. Benim şu an çok çok kızdığım birisi tutup benim evime gelip benim kapımı çalabilir mi? Çalar. Mümkündür. Kötü kasıtla da gerek. Kocaklayıp kapıya atabilir mi? Haklı haksız konuma düşer. Allah'a dile gelmişse hoş geldin sefaya. 40 <gülüyor> az olur. Bir kancı bile 40 senelik aktarı var. <gülüyor> e yol, biz bunları denklemeliyiz. Burada ben bu gibi sorun bana sorulduğunda ben müdafaa ediyorum ama olmamalı. Yapamam. Ben ömrümde bir kere bu e, Muhammed Fatih denilen adamı buradan defol git dedim. Ve daha hala bunu ben dememeliydim diyor. Onu ben dememeliydim. Değil mi? Kendisi kalkıp gidebilirdi. Ha. Biz bize yakışanı iyi bilmeliyiz. O zaman ben e, kızgınlığımı gideriyorum konuya kovduğumda. Ama tevhidin hatırı kenarda kalıyor. Allah göğütülemesin bu. işin içinden çıkılmaz vaziyete gelince bizim toplumumuz ihtilafın içinden çıkamayınca ne yaptılar Hüseyin? rahmettir. Gösterdi. Bari bu ihtilafı def edemiyoruz. Rahmet. Buna rahmet diyelim. Nefsiyle bu gibi şeyde kalan bir adam en sonunda tekfirin ucuna da yaklaşır ha. Kendini mağdur göstermek için bu benim tevhid kardeşim değil deyip itebilir. Ama buraya kadar geleceğini kimse düşünemez biliyor musun? Şeytan da birdenbire orayı göstermedi. Adına. Bu sefer kendisinin haklılığını daha çok ispat etmeye çalışır. Bu da şeytanın kullanacağı bir malzeme olur. Dediğim gibi o Muhammed Fatih dediğim adam bana kafir dediğinde ben kendimi tatmin etmeye sensin lan kafir derim. Ama buna hiç ihtiyaç yok değil mi? O sıfat bende yoksa zaten o kendiliğinden <gülüyor> o çıkara düşüyor mu kendi hükmünü vermiştir bu biter. Biz tevhid ehli olarak kitap sünnetle amel edenler olarak bu mevzuda birbirimize nasihat ettiğimiz kadar. Şu an şunu tahmin etmiyor musunuz? Ben bile bu mevzuda şu an nasihat eden birisi olan görünürken ben söylediklerimin tamamını yüzde yüz yapan birisi miyim? Ben bunu kiminle yaparım? Ee, en akıllısı Hamza dayı o da Kazık'ta bağlı olursa En akıllısı Hamza dayı, o da kazıkta bağlı. Ben etrafımda böyle bir konumda, birisine kızdığımda, Ebu Sayık, bu sana yakışmıyor. Bize yakışmıyor. Diyen insanlar isterim, değil mi? Beni kaza getiren, ona sen yüz veriyorsun. O senin yüzünden böyle oluyor. Bu dost değildir, bak dost sözü değil bu. Dost, insanı kötülük yapmaktan alıkoyan insandır. Biz etrafımızda böyle dost bulmalıyız. Veyahut hakkı beraberce yaşayabilmek için destek olma zorundayız. Allah'ın hesabıya rahmet etsin.